sevdiği amelleri işlemeyi ve sevdikleriyle beraber olmayı nasip etsin. Kardeşlerim bugünkü konumuz kadının kişiliği erkek ve kadının müşterek edepleri ve kadının takılması gereken tavır. İnşallah bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Eğer şeyimiz yetmezse zamanımız haftaya ikinci ders olarak da yapmayı düşünüyorum. Kardeşlerim, kadın dediğimizde, kadın dediğimiz varlık, yaratılan insanoğlunun diğer yarısıdır. Nasıl ki Allah Azze ve Celle Adem'i yaratmış, Adem cennetteyken canı sıkılmış ve kendisi gibi bir eş aradığında, Allah Azze ve Celle kendisine Adem'in Eğe kemiğinden, etten, kandan havayı yaratmıştır. Allah Azze ve Celle Kainatta ne görürseniz görün Her şeyi çift yaratmış Ta ki tek olanın kendisinin anlaşılması için. Yani her şey çift yaratılmış Siyah varsa beyaz Tatlı varsa acı tipinde Kapıyı örtmek isterseniz örtabilirsiniz. Ta ki kendisinin bir olduğu anlaşılsın diye. Ve yarattığı her şeyi Allah Azze ve Celle kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Yani yaratılan her şey Allah'a nedir muhtaç olarak yaratılmış ki bir yaratıcının varlığını ne yapsın bilsin hatırlasın diye. İşte bu yaratılanların içindeki kadın tarih boyunca hep horlanmış dışlanmış, hep mazlum bir tip olarak gözümüzün önüne gelmiştir kardeşlerim. Ya bir hizmetçi ya da bir köle statüsünde kabul edilmiştir. Günümüze geldiğinde ise günümüzde de kadına verilen değer aynı geçmişteki bir köle, bir hizmetçi veyahut insana hizmet eden, emek veren veyahut cinsiyet yönünden gündeme gelmiştir hep reklam aracı olmuştur. İslam'ı dışlayan, İslam'a çağ dışı diyen, güya medeniyet sahibi olduğunu söyleyen insanların, hatta kadın ve erkeğin eşit olduğunu iddia eden, hep İslam dışı sözlere, düşüncelere, hareketlere baktığımızda kadına gerekli değeri ne yapamamıştır, verememiştir onun iffetini namusunu bozacak her türlü hal ve harekete ne yapmıştır? Gidilmiştir. Geçmişe de baktığımızda kardeşlerim aynen İslam'ın doğuşuna yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanına davetinin başlangıcında bir adamın erkek çocuğu doğduğunda gururlanır, bayram eder ama bir kız çocuğu doğduğunda ne yapardı? utanç basardı kendisini ve horlanacağını zannederdi ve o çocuğu götürür diri diri bir kuyuya ne yapardı atardı İslam bu insanlara ne yapmıştır hidayeti vermiş doğruyu görmelerine hakka kulak vermelerine sebep olmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine bakarsanız kimin bir kız çocuğu olursa Allah onun evine bereket verir bir melek gelir onu alnından öper gibi birçok teşviklere ne yapmıştır? Gitmiştir. Yani İslam kadına, kıza gerekli onuru ne yapmıştır? Vermiştir. Aleyküm Halbuki doğmasından utanç duyulan kadını İslam horladığı mevkiden altı yükselterek insanlık açısından emir ve nehilerde erkeklerle aynı düzeye ne yapmıştır? Getirmiştir. Düşünün, erkeklere Kur'an'da, sünnette farz olan neyse, kadınlara da nedir? O da farzdır. Erkeğe ha, yasak olan bir şey nedir? Kadına da yasaktır. İyiliği emretmekte, kötülüğü nehyetmekte, nasıl ki erkekler yükümlü ise, kadınlar da nedir? Aynı yükümlülüğe sahiptir. Yani Allah'ın emrini yerine getirmede, dini korunmada, savunma yapmada, davet etmede, işkenceye göğüs görmede, Allah yoluna hicret etmede, hatta Allah yoluna şehit olmada kadınlarda nedir? Aynı erkekler gibi dinin emir ve nehilerine teslim olmak zorundadır. Yine beyat meselelerine bakın. İslam kadına gerekli değeri vermiş. Erkekler beyat ettiği gibi Kadınlar da ne yapmıştır Allah Resulü'na beyat vermişlerdir Yani bu dinin emir ve nehirlerine uyacaklarına Allah'a ve Allah adına Resul'a ne yapmış söz vermiştir Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Erkeklerden ayrı kadınlara da birçok söylediği sözler vardır Bu da kadınlara verilen gerekli onuru gösterir Mesela veda hutbesinde sizlere Allah adıyla nikahladığınız, emanet olarak aldığınız kadınlara hayırlı davranmanızı emrederim diyor. Sizin en hayırlınız kadınlarına, çocuklarına en iyi davranandır diyor. Bu tavsiyeler kime? Hep erkeklere. Sizin en hayırlınız ehline karşı en iyi davranınız. Ben ailesine en hayırlı olanım. Burada dikkat edin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehline en hayırlı olanken ehli de ona hayırlı mıydı? Hayırlıydı. Ehli e, erkeğine hayırlı olmazsa erkeğinden de birçok hareketleri karşısında ne yapacak bulabilir. Ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız diyerek ne yapıyor? Karşıdakine bir kişilik kazandırmaya ve kadına gerekli iffeti vermeye çalışıyor. Yine kardeşlerim en güzel dünya nimeti insanın sahip olacağı nimetlerin en hayırlısı zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda Müslümanca yaşamasına yardımcı olan kadındır. Diyor. Demek ki kadın kişiliğini öyle koruyacak ki bakın o kadar güzel meselelerin içinde zikrediliyor ki kadın dünya nimetlerinden insanın sahip olacağı en güzel şeyler neymiş? zikreden dil devamlı şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda Müslüman yaşantısına yardımcı olan bir kadın yani saliha kadın dünya metadır dünya metanın en hayırlısı ise saliha kadınlardır diyor. yine bakın kadın eğer diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beş vakit namazını kılar ''Ramazan orucunu tutar, namusunu korur, kocasına da itaat ederse, cennetin hangi kapısından girersen gir denilir.'' diyor. Bakın kadının üzerindeki yükümlülüklerde çok çok dikkat etmesi, namaza dost doğru kılması, İslam'ın emirlerinden bahsediliyor. Orucun tutulması, namusun korunması ve kocasına maruf olan meselelerde itaat edilmesi cennetin kapısından girilmesine ne yapıyor? sebep oluyor. Şimdi kardeşlerim İslam'da kadın varlığına verilen değeri kavrayabilmek için onu önce doğan bir kız çocuğu sonra zevci, sonra da anne olarak ele almak gerekir. Çünkü doğan kız çocuğuna konan hükümle zevciye konan hükümle anneye konan hüküm aynı mı? Hepsi farklı farklı değil mi? erkek çocuk ile kız çocuk arasında ayrım yapan erkekle gururlanıp kız çocuğunu ikinci derecede değerlendiren cahiliye mantığı ve uygulamasını İslam kesinlikle ne yapmış reddetmiş ve tenkit etmiştir. Özellikle kız çocuğuna farklı bir şefkat ile ilgi göstermiş ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kız çocuğunu küçümseyen ve erkek çocuğunu ona tercih etmeyen kişiye Büyükeciler olduğunu söylemiş Ve çocuk terbiyesinde Eğitime çok çok Dikkat çekmiştir Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hiç şunu Demiyor bakın Birinin diyor bir erkek çocuğu olur Onu büyütür Yetiştirir evlendirir sonra cennet Var diyor mu Veyahut iki erkek çocuğu var Onu büyütür yetiştirir Evlendirir sonra cennet var diyor mu Demiyor ama bir mümin iki kızını evleninceye kadar yetiştirip de onları güzelce terbiye eder, ihtiyaçlarını karşılar ve e, onları güzel de evlendirirse cennette diyor şu iki parnağın bana yakın olduğu gibi yakınlığı vardır diyor. Yani kız çocuğuna karşı e, bir burukluğu insanın içindeki bir e, utangaçlığı ne yapıyor İslam? Götürüyor. Birçok insan vardır. Bir çocuğu olur kız, bir çocuğum olsun öbürü kız, bir çocuğum olsun kız. Yani kadına bile zulmeder. Doğan çocuklarına dahi doğrudur şefkat ne yaptığını gösterdiğini göremezsiniz. İşte İslam bunu ne yapıyor? Men ediyor ve kimin diyor İki kızı olur, onları baliye olup evleninceye kadar güzelce terbiye eder ihtiyaçlarını karşılarsa ben o kimseyle şu iki parnağın birbirine yakın olduğu gibi cennete beraberim diyor bu da bize ne yapıyor güzel bir ders vermesi lazım kardeşlerim yine İslam dininde kız çocuğunun şahsında kadın varlığı büyük önem verildiği gibi zevci olarak da kadına büyük değer bahşedilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey insanlar kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim diyor. Siz kadınları Allah'ın emanet olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek elan edindiniz. Siz kadınlar üzerindeki hakkınız, onların da sizin üzerinde hakları vardır diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam kadınlara devamlı hoşgörülü olmayı, ikramlı olmayı tavsiye ediyor. Ve onlarla iyi geçinin. Onlar e, dünya nimetinin en güzelleri diyor. Yine Kur'an ifadelerine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine baktığımızda Allah'a isyan hususunda emirlerde yani kocanın sözlerinde kadına o kocaya karşı itaat nedir? Yoktur. Sadece maruf olan meselelerde aleyhüm sallamu erkek erkeğe itaat vardır onun için e, kadın anne olarak Allah'a isyan hususundaki emirleri hariç kendisine her şekilde itaat edilmesi saygı durması gereken aziz bir varlıktır anneye saygı Allah'a itaat ve saygıdır bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennet babaların ayağı altında demiyor Kimin diyor? Anaların ayağı altında. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, burada erkekleri değil kimi ön plana çıkarıyor? Kadınları. Kadınlar öyle bir hal almalı ki öyle eğitimci öyle kendini yetiştirmeli ki bu ana vasıfları kendilerinin cennete girmesine ve çocuklarının da cennete girmesine ne olsun? Sebep olsun. Eğer senin yetiştirdiğin çocuk İslam'ı üzere değil, tevhid üzerine değil, başka bir hal üzerine ise hem senin cehenneme gitmene hem de senin kadri kıymetini bilmemesine sebep olur. İki yönlü bir cezaya nesin? Maruz kalırsın burada. Bir adam geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor iyi davranış ve hoş sohbette bulunmama en çok hak sahibi olarak kimi söylersin diyor yani güzel geçinme ve güzel bakmama en layık kimdir diye sorduğunda insanların içinde ne diyor? Anandır diyor. sonra yine anandır diyor. sonra yine anandır dördüncüde ne diyor? babandır diyor bakın demek ki bir insanın da iyi davranmada, güzel geçinmede hoş geçinmede en güzel davranması gereken kimmiş Şahsiyet annedir şimdi anne olarak bir gelin olarak öyle insanlar var ki çok güya sevdiği zevcesinin annesi olur ona karşı ne hisseder dünyanın en kötü kadını olarak görebilir mi halbuki o da bir anne midir eğer hakikaten saliha bir kadınsa kocasının cennete gitmesini mi ister yoksa cehenneme mi? hangisini cennete değil mi ama buna rağmen Kadın, kadın kişiliğini unutarak bir gün anne olacağını aklına getirmeyerek bir anneye kötü davranır mı? Bakın bu şeytanın insana yaklaşma şekillerindendir. Çok dikkat etmeniz gerekir. Allah Azze ve Celle kitabında anaya babaya üf bile demeyin derken ne yaparsa yapsın. Bir kadın nasıl olur da kocasını kışkırtarak anasına üf bile dedirttirir? Onun için İslam'da kadın varlığına verilen değeri güzel yakalamamız lazım. Kendimize gelince iyi de eşimizin annesine gelince kötü olarak ne yapmayacağız? Algılamayacağız. Her ne kadar o kötü olursa olsun. Her ne kadar eziyet ederse etsin sizin burada kendinize takınacak tavır nedir? Sabırdır ve eşinize hayırlı olmanız onlara karşı hayırlı olmanız. Eğer burada karşıdakinden size karşı çok çok büyük eziyetler varsa ki Allah hiç kimseye taşıyamayacağı yükü vurmaz siz Allah'ın hakkını gözetirseniz Allah sizi ne yapar? O da sizin hakkınızı gözetir. Siz tutar da Allah'ın hakkını yani üf bile deme ona karşı gelme ona güzel davran emrini ihlal ettirici bir davranışta bulunur da Sonra da karşıdan kendinize hak isterseniz, kusura bakmayın bu hak size ne yapmaz? Gelmez. Hatta zulüm derecesinde geriye dönebilir. Ve hatta o eşinizle aranızdaki ülfet size ne olur? Artık bir nefret olarak sanki gayri ihtiyari bir yaşama, belki de yolların ayrılmasına sebep olur. Onun için bir Müslümanın takınacağı en güzel tavır, Allah azze ve celle'nin emrine ne yapma hayıfsız şarsız uyumadır kardeşler. İşte bu ölçüler içinde düşünürsek kız çocuğumuzu bu ölçülerde yetiştireceğiz. Öyle anne baba vardır ki baba annelerine karşı çocuklarını hep düşman gibi yetiştirirler. Bana şöyle zulmetti, bana şöyle etti. Halbuki o kızın nesidir? Baba annesidir. Kötülediği kocasının annesidir. Yetiştirilen kız çocuğu İslami ahlak ve ölçülerde yetiştirilirse yarın gideceği ortamda da aynı ölçülere ne yapar? Riayet eder. Unutmayalım ki kardeşlerim kız çocuğu olarak yetiştirilmeleri cennet mutluluğuna iletecek olan zevci olarak hakları kutsallaştırılmış ve şefkat gösterilmeleri, sevilmeleri ve ibadet olarak vasıflandırılan anne olarak kendilerine saygı gösterilmesi Allah'a ibadet şeklinde değerlendiren ve cennet sevgi ayakları altında kabul edilen kadın hangi düzende İslam nizamında olduğu kadar saygı görebilir. Onun için önce kadının ailedeki görevlerine şöyle bir bakalım kardeşlerim. İslam ahlakı hayatın tüm alanlarında olduğu gibi Aile kurumunda da başı bozukluğunu ne yapmaz? Kabul etmez. Bu sebeple nasıl ki sosyal bir kurumda belli bir düzen, belli bir e, otorite varsa İslam'da aile düzeninde bir yetkiyi, bir otoriteyi koymuştur. İslam'da evdeki otorite sahibi kimdir? Erkektir değil mi? Bu sorumluluk belli şartlarda erkeklere verilmiş ve aile düzeninin huzur ve saadetini sağlaması için aile reisine saygılı olma kadının en başta gelen ailevi sorumluluğudur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadın kocasının hakkına riayet etmedikçe Rabbinin hakkını emrini yerine getirmiş olmaz diyor tekrarlayayım mı? kadın kocasının hakkına yani itaat etmezse hakkını yerine getirmezse maruf olan bir meselede Rabbinin hakkını emrini yerine getirmiş, getirmiş olmaz diyor. İbn-i kitabı Nikah'ta. Erkek ailede yönetici ve yönetiminden sorumlu. Kadın da kocasının evinde yöneticidir ve elinin altındakinden sorumludur diyor. Ve yine Allah Resulü ve Vesselam kocasını menmun bırakmış olarak ölen kadın cennete girer diyor. Demek ki kadının ailedeki sorumluluğu çok çok önemli. Ve burada kocasına itaat, evin huzurunu bozacak her hareketten beri durma, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirme kadını ne yapıyor? Cennete götürüyor. Vallahi Azze ve Celle kitabında salihah yani iyi kadınlar, itaatkar, Allah kendilerini, haklarını nasıl koruduysa onlar da öylece gizliği Kimseye göstermesi de namusunu koruyanlardır diyor. Ve demin de dediğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kadın namazını kılar, orucunu tutar, namusunu korur Ve kocasına da itaat ederse Cennetin hangi kapısından gir denilirse girer diyor. Demek ki kadının en başta görevi İffet ve namusunu koruması Gözünü haramdan sakındırması Irzını koruyarak görülmesine müsaade edilen yerlerin dışındaki kadının her tarafı avret, korunması ve ev işlerde ve çocuklarının yetiştirilip büyütülmesinde çok çok duyarlı olması dışarıya çıkarken dış örtüsünü takınması açılıp saçılarak çok sokağa çıkmayı kendisine kerih görmesidir. Kardeşlerim kadın iyiliği emir ve kötülükten yasaklama görevini sadece fıtri öğretmenleri olduğu çocuklarına karşı değil eşinde de gördüğü yanlışları düzeltme ve doğrularını artırmak için kocasına karşı da ne yapacak? duyarlı olacaktır. Yani kadın itaat edilen bir varlık diyerek köle değildir. Erkeğinde de kocasında da eğer bir yanlış görmüşse onu da ne yapacak? Allah'tan kork, Allah böyle derken Resul böyle söylerken sen neden bunun zıttını hareket ediyorsun diyerek onu ne yapacak? Uyaracaktır. Hanımların bu aile içi görevleri yanında tabi erkeklerin de görevleri vardır. Ee, erkeklerin kadın üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkek üzerinde nedir? Hakları vardır. Hanımını Rabbinin emaneti olarak alan ve iffetini Allah adına söz vererek helal edinen koca da karısına karşı sevgi ve meşş şefkat gösterecek, yediğinden yedirecek, giydiğinden giydirecek ve ona yaptığı işleri çirkin dememe, fena söz söylememe, hoşgörül olma gibi görevlerde bulunmak zorundadır kardeşlerim. Yine kadının kocasına itaati mutlak değil, helal ve meşru konulardadır. Allah'ın hükmü doğrultusundadır ve itaat daha çok kocanın e, Allah'la, Allah'ın kendisine müsaade ettiği, Resul'un bildirdiği meselelerdendir. Ama günümüzde öyle kocalar vardır ki, aralarında bazen müşkülatlar olmuştur. Onlara sorduğunda itaat etmiyor. Şimdi ikisini de dinliyor. İtaat isteyen neye itaatı gündeme getiremediği gibi, İsyan ettiğini söylediğini de neye isyan ettiğini anlamak mümkün olmuyor. Kadın bana itaat edecek. Şimdi kendi nefsine yakışmayanı bir başkasına yaparsan karşıdakinden itaat beklemek mümkün mü? Mümkün değil. Muhakkak bir sineye çeker insan, iki sineye çeker ama üçüncüde veya dördüncüde ne yapar? O da artık karşılık vermeye başlar. Bu itaatsizlik değil, aradaki anlaşmazlıktır kendi nefsine yakışmayan bir şeyi karşıdakine yaptığın zaman birçok müşkülatlarında gündeme gelmesine sebep olur. Onun için kardeşlerim dinimiz ve fıtratımız e, anneye çok önem vermiş, çok yer vermiş. Normal olarak erkeğin kadına göre bazı konularda öncelikli olduğu halde annenin babadan daha öncelikli ve daha fazletli olduğudur. Buna da baktığımızda Demek ki bir annenin çok çok iyi ne yapması, yetişmesi lazım. Düşünün Allah Azze ve Celle'nin kitabında baba hakkı dediği var, bir de ana hakkı dediği var. Süt hakkı dediği var, başka haklar dediği var değil mi? Öyleyse insanın yapacağı en güzel şey annenin güzelce yetişmesi, helalından yemesi, örtüsüne çok çok dikkat etmesi ve çocuğunu İslam yolunda yetiştirmesidir. Eğer bir kadın hakikaten güzelce yetişirse hem eşinin hem de çocuklarının çok güzel yetişmesine sebep olur. Şimdi burada kısaca kadının örtüsü nedir? Tesettür nedir? Hicap nedir? Şöyle bir bakalım kardeşler. Bakalım Tesettür nedir? Hiç düşündünüz mü? Mesela kelimelerle toplumda öyle oynuyorlar ki işte ne diyorlar kafadaki şeye başörtüsü mü diyorlar veyahut İslam'ın kadının örtüsünü sadece başörtüsünden ibaret olduğunu söyleyen insanlar var tesettür kelime olarak örtme gizleme saklanma anlamlarına gelir örtülme gizleme yani bir şeyle kapama bir şeyi saklayan ve gizleyen nesnelere de setir denir. Yani setrul avret diyorlar ya. Kapatılması gereken bir şeyi gizlemeye denir. Mesela namazda avret denilen bedenin gizlenmesi gereken kısımları örtmeye de setrul avret deniyor. Yani avret yerlerini örtme. Tesettür kavram olarak kadın ve erkek Müslümanların avret yerlerini örtmelerini ifade eder. Şimdi. Avret nedir? Görünülmesi haram olan kesimdir. Ee, hadislere baktığımızda erkeğin avreti diz kapağıyla göbek arasıdır. Ama kadına gelince Allah Resulü ve Vesselam ne diyor? Kadının her tarafı avrettir. Yani göstermesi her tarafı kadının nedir? Haramdır. Her tarafının örtülmesi ve gizlenmesi gerekir. İşte buradan yola çıktığımız zaman kadındaki örtü kendiliğinden ortaya ne yapıyor? Çıkı veriyor. Ama aynen diğer meselelerde olduğu gibi mesela Allah kendisinden razı olsun. Ömer eğer diyor bu içkinin haramlılığı Medine'de değildi, de Mekke'de olmuş olsaydı Ömer'in nefsi de dahil biz buna ne yapamazdık? Güç yetiştiremezdik diyor. Tesettürünse iniş zamanlarına baktığımızda o zaman cahiliye insanlarının kadın kesimi nasıl giyinirdi araştırdınız mı hiç başlarını şöyle yarıdan örter şu köküllerini çıkarır göğüslerini yarıya kadar açar sonra ayaklarını halhal dakar bir erkek gördüklerinde eteklerini hafif kaldırıp ayaklarını yere vurarak erkeğin kendisine bakmasını ne yapardı cezbederdi Allah Azze ve Celle ilk indirdiği ayette kadınlar başlarını düzgün örtsünler. Başörtülerini göğüslerin üzerine örtsünler diyor. Görünen kısımlara müstesna yani eller yüzler müstesna diyor. Sonra bir yanlış hatırlamıyorsam Zeynep Binti Cahşın velime yemeğinde gelen sahabeler oturuyor konuşuyor, konuşuyor konuşuyor kalkmıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam eşlerini dolaşıyor, geliyor, hala oturuyorlar. Dolaşıyor, geliyor, hala oturuyorlar. Bunun üzerine ne yapıyor? Perde. Yani ayrılma ayeti iniyor. Ve artık kadın erkek arasında ne yapıyor? Perde iniyor. Sonra Allah Azze ve Celle Ahzab suresinin 59. ayetini indirerek tanınıp da hani de ne vardı? Elyüz müstesna insan buradan tanınıyor. Mekke'nin veya Medine'nin gençleri cariyelere sataşıyorlardı bazen hürlen cariye kadın birbirinden ayrılamıyordu bilemiyorlardı Allah Azze ve Celle tanınıp da incinmemesi için cilbaplarının bir kısmıyla yüzlerini ne yapsınlar örtsünler bu onlar için nedir daha hayırlıdır diyerek en son ayetini ne yapmıştır indirmiştir bu da kadının nedir örtüsüdür Demek ki bir Müslüman kadının her tarafı neymiş? Avretmiş, gizlenmesi, örtülmesi. Hiçbir delile gitmeden bu delil insana ne yapar? Yeterli olan bir şey. Ama yaşamış olduğumuz ortamlarda kardeşlerim, kadına gerekli değer verilmediği gibi, hala iman ettiğini söyleyip, üç dört kızı olduğunda, oğlu olmadığında, oğul hasretiyle yanan insanlar olduğu gibi, yani cahiliye adetleri hala olduğu gibi, Kadının örtüsünde de örfen ve yaşanılan yere göre takılınan giysiler vardır. Kimi yerde cicili bicili, kimi yerde tamamen atkı, bol şal var veyahut değişik veyahut Erzurum tarafına gittiğimizde ehram dedikleri böyle bir kilim gibi bir şeyi komple sarıp yüzlerine peçe vurdukları gibi veyahut birçok bölgelerde veyahut Karadeniz tarafına gittiğinizde uzun uzun eşartlar giydikleri gibi hep bir örf girmiş ama İslam'ın diğer güzelliklerine baktığımızda onlarda hiç de namazın bazı ibadetlerin olmadığını görüyorsunuz. İşte tesettür dediğimizde tesettür ibadeti Allah Azze ve Celle'nin kadınlardan istediği bir emirdir ve ibadettir. Mümin erkek ve mümin kadının Allah Azze ve Celle'nin kendilerinden istediği bu örtüyü örtmekle nedir sorumludur. Tesettür emri Kur'an'da da sünnette de çok nedir? Açıktır. Ve her meselede olduğu gibi bunda da ölçüleri Kur'an ve sünnet belirler. Bunun dışındaki her şey nedir? Batıldır. Şimdi e, bazen işte el müstesna dediklerinde bakın mesela haç menasiki bölümlerini okursanız orada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının ihramından bahsederken yüzüne peçe vurmasın, eline eldiven vurmasın diyor. Okudunuz mu bu ifadeleri hiç? Kadın ihramdayken, kadının ihramı nedir? Dışarıya giydiği elbisedir. Dışarıya giydiği elbisede peçesi ve eldiveni vardır. Ama ihramdayken ne yapacak? Eline eldiven giymesin, yüzüne peçe ne yapmasın? Vurmasın diyor. Bu da demek ki ihram dışında bir kadının yüzündeki peçesi ve elindeki eldiveninin ne olduğu, olduğu gündeme gelir. Onun için e, bunlara çok çok dikkat etmek gerekir. Mesela Ayşe annemizden gelen ifadeye baktığımızda Ayşe annemiz diyor ki erkekler geldiğinde, suvariler yaklaştığında ihramdayken bahsediyor. Biz peçemizi indirirdik. Onlar uzaklaştığında bizim yüzümüzü tanıyamayacak bir ortama geldiklerinde ise biz peçemizi ne yapardık? Açardık. Diyor. Allah hepimize hayır versin. Demek ki kadının iffetini namusunu koruması Allah'ın emir ve nehirlerine bağlı kalmasıyla mümkündür. Buradaki müşkülatlar hem diğer emirleri yerine getirmeden müşkülatlara sebep olur hem de insanın kendisine gelmesi veya takdir edilen birçok hayrın da örtülmesine sebep olur. Evet. Şimdi bir de tesettür kimlere karşı gerekir? Müslüman bir kadının kocasına bütün bedenini göstermesi caizdir ama evlenmesi yasak olan yakın akrabalarına saçını boynunu, diz kapağını yani dış örtüsüyle çıkması nedir? Haramdır. Bir Müslüman kadının Kendisine nikah düşen bir insana karşı dış örtüsüz çıkması nedir? Haram olan bir şeydir. Müslüman kadın buna ne yapmalı? Çok çok dikkat etmelidir. Müslüman kadın zinet yerleri denilen yerlerini göstermesi haramdır. Hatta zinetlerini gösterirse ve yabancı birisi de bunu görürse oralara onlar eritilerek kurşun gibi ne yapılacak? Dökülecek diyor. Demek ki nasıl ki kardeşlerim namaz bir ibadetse oruç bir ibadetse davet nasıl bir ibadetse tesettürde neymiş bir ibadetmiş. Nasıl ki namazın erkanları varsa tesettürün de erkanları şartları vardır. Nasıl ki namazı işlediğinizde sizi günde beş vakit namaz kıldığınızda sizin evinizin önünden bir nehir aksa ve siz diyor nehre günde beş sefer girseniz kirden eser kalır mı? Kalmaz. İşte namazda nasıl ki insana böyle güzellikler varsa, Müslüman bir kadında tesettürüne dikkat ederse aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin de kendisine sağladığı birçok güzellikler vardır. Onun için kardeşlerim Allah ve Resulü bir şeye hüküm ettiği zaman mümin erkek ve kadının bu işte kendi isteklerine değil kime uyması gerekir? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve kadının ancak buna uyması gerekir. Öyle değil mi? Yine dedik ki tesettür de nedir? Bir ibadettir. Bu müminlerin bir güzelliği erdemlidir. Örtünme aynı zamanda bir ibadet hürriyeti ve insan hakkıdır. Ve faydası da sağlanmayacak kadar çoktur. Yani sayılamayacak kadar çok. Nasıl ki Allah Azze ve Celle'nin bir emri yerine getirilmediğinde bu bir günah ve insana birçok şeyler getiriyorsa <gülüyor> kadının da tesettürünü terk ettiğinde, dikkat etmediğinde muhakkak ona gelen neler vardır? Günahlar vardır. Bunu yakalatabildim mi? Yani ibadet olan bir şeyde insandan istenen bir şeyde dikkat edildiğinde yerine getirildiğinde sevap olduğu gibi yerine getirilmediğinde de muhakkak ona ne vardır? Günah vardır, bela ve musibet gelir. Bakın Ayşe annemiz diyor ki Safiye binti Şeybe diyor bir seferinde Ayşe'nin yanındaydım. Biz Kureyş kadınlarının faziletleri ananınca. Şüphesiz ki Kureyş kadınları çok faziletli. Allah'ın emrini yerine getirme konusunda ensar kadınlarından daha gayretçisini görmedim. Başörtülerini yakalarına koysunlar emri gelince onların erkekleri onlara yöneldiler ve Allah'ın ne indirdiğini okudular. Onlar <gülüyor> hanımına, kızına, kız kardeşine veyahut kadın taifesinden gelen herkese bu ayeti okuyunca onlardan her biri Allah'ın kitabını tasdik doğrulamak için ve iman ettiklerinden eteklerinin kumaşlarından hep başörtü hazırladılar. Ertesi sabah peygamberin arkasında hepsi Allah'ın emrettiği gibi başlarını bağlayarak namaz kıldılar diyor. Allah onlardan razı olsun. Bakın burada onlar duydukları Öğrendikleri Kendilerine eşleri tarafından öğretilen O ayetleri Duydukları an ne yapmışlar Hayatlarına geçirmişler Allah onlardan razı olsun diyorum. Bu da gösteriyor ki Kardeşlerim açık hüküm Ve ölçülerden sonra Mümin kadınların Allah'ın emrine Bir itirazları nedir Olmaması gerekir Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında kadınlar Cemaate katılır Yatsıyı sabah namazını kılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıraatından Kur'an öğrenir Yine e, kusuf husuf namazına katılmış <gülüyor> Ramazanın sonun gününde itkafa katılmışlar Yine e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Dinlerini öğrenmişler Özel birçok meselelerini öğrenmişler Savaşlara katılmışlar birçok hayırlarda hep Allah Resulü ile ne yapmışlar? Beraber olmuşlar. Bunlar hep Allah'ın emir ve nehilerine dikkat etmelerinden kaynaklanmıştır. Düşünün şimdi bir yolculuk hali, bir namaz hali, tesettüre dikkat etmeden bir kadın gelse fitneye sebep olur mu? Birçok fitnelere sebep olur. Ama emir ve nehilere ne yapmışlar? Aynen uyumuşlar. Şimdi kadının tesettürünün yanında bazı takılması gereken, takılması gereken davranışları vardır, edepleri. Mesela bunlardan bir tanesi görüşme ortamında her zaman ciddi olması. Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde kuşkudan uzak bir biçimde söz söyleyin diyor. Yani bir erkekle bir kadın bir yerde karşılaştıklarında bir hoca talebe ilişkisinde veya bir akraba ilişkisinde yabancı nikah düşen birisiyle karşı karşıya geldiğinde bir kadının takılması gereken edep neymiş? Her zaman ciddi olması ve konuşma ortamında oyundan eğlenceden Malayani konuşmadan tamamen ne yapması uzak durması gerekir. Bu her kim olursa olsun. İkincisi gözünü çevirmesi gerekir. Ayeti kerimeye baktığınızda Nur suresinin 30 ve 31. ayette Nikah düşen birisine kadın olsun erkek olsun mümin erkeklere söyle bakışlarını çevirsinler gözlerini harama dikmesinler namuslarını korusunlar bu onlar için nedir? Daha temizdir. Peki mümin kadınlar Memin kadınlara da söyle gözlerini harama bakmaktan ne yapsınlar? Korusunlar, bakışlarını çevirsinler, namuslarını korusunlar diyor. Gözü çevirmenin anlamı fitne korkusu yüzünden uzun uza diye bakmaya engel olmadır kardeşlerim. Yani gözü tamamen konuşma ortamında ne yapacaksınız? Sakındırmak zorundasınız. Yine Kadın ve erkeğin müşterek edeplerinden bir tanesi nedir? Tokalaşmaktan kaçınma. Çünkü Allah kadın ve erkek olarak gözleri harama bakmaktan, çevirmekten nehyettiği gibi tokalaşmayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kadınla tokalaşmaktansa demirden büyük bir iğnenin veya çivinin beynimin tam ortasından çakılmasını arzularım diyor hiçbir kadından ben tokalaşmam onlardan aldığım sözler beyattır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kadın ve erkeğin tokalaşması ne yapmıştır haram kılmıştır peki günümüzde bu nasıl delinmiş bayramlar olur düğünler olur yaşlılar gelir değil mi eee Elini öpmesen ne olarak görürler seni? Kötü görürler değil mi? Halbuki nikah düşen ister yaşlı olsun, ister genç olsun, onun elini ne yapamazsınız? Öpemezsiniz, bu haramdır. İşte Allah Resulü ve Vesselam kadınla erkeğin tokalaşması ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Yine kardeşlerim kadın ve erkek arasındaki müşterek edeplerden birisi, kadın ve erkek arasını ayırma ve karıştırmaktan kaçınma her zaman kadınlar ve erkekler ne yapacak ayrı durmak zorundadır bunların bir araya karışması İslam'ın birçok meselesinin tamamen yok olmasına kadar edebin, ahlakın, hayanın aradaki sınırların kalkmasına ve fıtratın bozulmasına gelecek neslin tamamen yoldan çıkmasına sebep olur Bakın namazda bile e, namaz adabına baktığımızda İslam'da nasıldır? Erkekler önde. Çocuklar onun arkasında. Kadınlar onun arkasındadır. Ve her zaman ayrı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte bir kapıyı kadınlara tahsis etmiş. Kadınlar sadece o kapıdan girer. O kapıdan ne yapardı? Çıkardı. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlar mescidi terk edene kadar Kendisi olduğu yerden ne yapmazdı? Kalkmazdı. Yine kardeşlerim halvetten kaçınma. Halvet nedir? Allah Resulü ve Vesselam'dan gelen bir rivayette Sakın bir erkek yanında mahremi olmadıkça yabancı bir erkekten ne yapmasın? Yalnız kalmasın diyor. Bu da gösteriyor ki bir erkek ve bir kadın yani kendisine nikah düşen bir erkekten bir kadın yalnız başlarına kapalı bir odada ne yapması kalması yasaktır. Sahabe gelir diyor ki ey Allah'ın Resulü peki çelebiye ne dersin yani kocasının erkek kardeşine işte o ölümdür diyor. İşte o ölümdürdür. Maalesef yaşamış olduğumuz toplumda bunlara gereği gibi ne yapılmıyor dikkat edilmiyor. Aynı şekilde Kayınbirader ölümse enişte de ölümdür Yani Ablasının Kocası aynı şekilde Beraber kalmalara da nedir Haramdır ve haremlik selamlık Dediğimiz olayın uygulanması gerekir Mesela Allah Resulü ve Vesselam'ın iki kızını alan Sahabenin adı neydi Biri vefat ettiğinde öbürünü alan Osman değil mi Nikah düşüyor muymuş düşüyormuş. Nikah düşen birisiyle baş başa kalmak neymiş? Haram. Buna da İslam'da çok çok dikkat edilmesi gereken meselelerden. Şimdi sahabe burada yine soruyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah onlardan razı olsun. Peki diyor ey Allah'ın Resulü. Akrabamız olan bir kadın hasta yatıyor. Ee, biz onu ziyaret etmeyelim mi? Çünkü kadın hasta yatarken örtüsüne ne yapamaz? Dikkat etmesi mümkün değil. Kocasından izin almadığınız müddetçe ziyaret ne yapamazsınız? Edemezsiniz diyor. Muhakkak kocasından izin alacaklar ve kocası izin verirse o erkekler ziyaret edebilir görebilir yoksa edemezler. Evet kardeşlerim. Yine tekrarlanan uzun görüşmelerden kaçınma. Akrabalar arasında hatta arkadaşlar arasında karşılıklı ziyaretleşmelerde bu ziyaretlerin çok çok uzun sürmeleri bazı adap, bazı naslarda, bazı şeylerde fitneye fırsat verebilir. Böyle bir fitneye sebep verecek her şeyden Müslüman kadının da ne yapması? Sakınması gerekir. Hiç yokken belki orada çok çok hayırlı şeyler olabilir ama Müslüman kadının tekrarlanan uzun görüşmelerden, uzun ziyaretlerden e, uzak durması ve fitneye, fesata fırsat verecek her şeyden kendini sakınması gerekir. Yine kardeşlerim şüpheli yerlerden kaçınma edep ve ahlaktandır. O da nedir? Kadınların şüpheli yerlerde erkeklerle bir araya gelmeden kaçınması gerekir. Bilinen misafirler ve uzak da olsa güvenilir akraba ve samimi dostlar gibi güvenilir kişilerde görüşme bir sakınca yoktur ama sana şüpheli geleni, şüphe vereni bırak, şüphe vermeyeni ne yap? Al diyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a biz kadınlarımızın yanında olmuyoruz ve misafirlerimiz oluyor. Ne yapalım? Onlara bir zorluk yok diyor. Yani güvenilir insanları, akrabayı misafir etmenizde bir sıkıntı yok. Burada sıkıntı halvet etmeniz, kapalı kapılar ardında baş başa kalmanız nedir? Haram olandır. Yine edep ve ahlaktan bir tanesi de kardeşlerim açık ve gizli günahtan korunma. Allah Azze ve Celle kitabında kötülüklerin açığından da gizlisinden de ne yapın uzak durun diyor. Günahın açığını da gizlisinde ne yapın bırakın çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını ne yapacak görecekler. Öyleyse kardeşlerim Kadının dikkat etmesi Gereken en önemli mezheplerden Meselelerden bir tanesi Sokağa çıktığında ciddi olacak Vakarlı olacak Aleykümselam ve rahmetim Gözünü koruyacak İkili ilişkilerde tokalaşmayacak Kadın ve erkek arası Ayrılacak Halvetten kaçınacak Kocası yanında olan kadının yanına girirken Başkaları izin alacak uzun uzun konuşmalardan uzak durulacak şüpheli ortamlardan kaçınacak açık ve gizli günahlardan Müslüman'ın uzak durması gerekir yine kadının edeplerinden bir tanesi de kardeşlerim mütevazi giyinmesidir dışarıya çıktığında kadın cicili bicili ince şeffaf vücudunu gösteren vücut hatlarını belleden örtten ne yapacak Uzak durması gerekecek. Yine mesela makyaj dediğimiz e, birçok şeyleri yapmaktan da ne yapacak? Uzak duracak. Yine bir kadın diyor bir koku sürünür dışarıya çıkar e, erkeklerin yanından geçerse aynı e, cenabetten gusül gibi gusül etmesi gerekir diyor. Kadın dışarıya çıktığında güzel koku ne yapmayacak? Sürmeyecek. Konuşurken her zaman ne yapacak? Ciddi olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse de kapar diyor. Yine kardeşlerim edeplerden bir tanesi de hareketlerde ağır başlı olma. Allah Azze ve Celle Ağır başlı olanı sever, teenniyle hareket edeni sever, acele etmekse, aceleci olmaksa her zaman nedir? Şeytandandır. Onun için e, hareketlerde ağır başlı olma, ağır hareket etme, hayalı bulunma, insanın imanını artırdığı gibi hareketlerde serkeşlik yapma, aceleci etme, ağır başlı olmamaysa insanı ne yapar? Edepsizleştirir. Düşünün kardeşlerim, Müslüman bir kadın erkeklerin bulunduğu ortamlara gittiğinde meşru ölçüleri açarsa, aşarsa, kahkaha hayla güler, ondan bundan sırınaşır, el kol hareketi yapar, şakalaşır veya birçok şey yaparsa o Müslüman kadının iffetini ne yapar? Zedeler. Ha kendi aralarında istediğini yapabilir ama erkeklerle karışık bir ortamda kadının her zaman ne yapması? ağırbaşlı olması lazım. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Düşünün İslam'da bir ifk hadisesini hatırlayın. Yani bir örnek vereyim. Allah Resulü ve Vesselam'ın mübarek pak zevcesine kadar iftira atılmış mı? Bunun üzerine bir sure inmiş mi? Öyleyse bizim çok dikkat etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle İfk hadisesini bildiren Nur suresinden 11'den 22'ye kadar indiren ayetlerde Ayşe annemizin pak olduğunu o müminlerin bir iftira duyduğunda bir söz duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez mi? Sözü olduğu halde insanlar hep konuşmuşlar mı? Konuşmuşlar. Ve bu ayetler indiği halde Kur'an tamamlandığı halde hala bugün bir taife Ayşe annemize iffetsizce namussuzca en adi sözleri söyleyebiliyor mu şia dediğimiz taife bakın hala alçaklar sürüsü var e öyleyse bizim çok çok dikkat etmemiz bir kadın olarak İslam'da bir mümini olarak bir saliha kadın olarak bütün inen emir ve nehiylere hayli hayli dikkat etmemiz gerekir biz sahabe ortamında olmadığımız gibi sahabe erkekleri, sahabe kadınları da değiliz. Öyle bir ortamda bunlar çıkabiliyorsa günümüzde de bunun gibi birçok şeyler ne yapabilir? Çıkabilir. Öyleyse bizlere düşen kadın kişiliğini koruma Allah Azze ve Celle'nin kadın kişiliğine verdiği yükümleri öğrenme ve bunları yerli yerinde hayatımıza geçirmedir. Allah Subhanahu ve Teala bu meyanda bizlere hayırlı dostlar versin. Hayırlı kardeşler nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim dünyada da ahirette de iyilerden kılsın. Cennet kadınlarından o dört kadının yanına sizlerin de girmesini nasip etsin. Subhani ki Allahümme ve bihamdiki eşhüden la ilahe illa ente estağfurüke ve tevbeli. Velhamdülillahi Rabbil